Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbi'l 'alamin. Vesselallahu ve sevdiği Allah'ın sizi sevdiği ve sevdiği Allah'ın ve sevdiği Allah'ın ve sevdiği Allah'ın sizi sevdiği ve sevdiği Allah'ın sizi sevdiği ve sevdiği Allah'ın omuzlarında cübbeleri, çoraplarını giymişler, birinci safta namaz kılıyorlar. Her ikisinin de sakallı olduğunu da düşünelim, ellerini bağlamışlar, Fatiha'yı okuyorlar ve namaz kılıyorlar. Bunlardan birisi abdestsiz. Camiye gelmiş ama abdest yok. Hangi müçtehit, veli, hoca efendi, pedagog, alim bunların arkadan izleyerek veya mihraptan geçip yüzlerine bakarak abdestsiz olduğunu anlayabilir. Birisi abdestsiz bunların. İki namaz kılanımız var. Birisinin abdesti yok. Dolayısıyla abdestli olmayanın kıldığı namaz, namaz değil. Şu dünyada kesinlikle Allah'tan başkası abdestsizi çıkaramaz oradan. Çünkü abdest namazın ruhudur, cesedi değildir. cesedinden bir parça olmadığı için, bu abdestsiz kılıyor diyemeyiz, anlaşılmaz. Ama o iki kişiden bir kişi, mesela ruku yapmasaydı, hemen anlardık, bunun namazı sahte derdik. Secdeye gitmeseydi, ya da dudaklarını kıpırdatıp, Fatiha'yı okumasaydı eksik namazı hemen anlardık. Çünkü namazın gözle görünüp parmakla sayılabilecek maddi parçaları diyeceğimiz parçaları var. Ruku, secde, okuma, tesbihat bunlar gözle görülüyor. Ama namaza niyet etmeden başlayan birisinin Niyetsiz kıldığını nasıl anlayacaksın? Abdesti bozulduğu halde, namaza durduğunu kim anlayabilir? İkisi de dışarıdan seyredildiğinde, maşallah ne güzel namaz kılıyor olur. Hatta şöyle biraz dikkatli ellerini güzel bağlayıp, sarığını da kalın sarsa, sakalı da uzunsa, cübbesi de çok böyle derin bir cübbeyse, herhalde bunun namazı miraçtır zannedersin, abdesti yoktur halbuki. Meselemiz şu, namaz kılan iki Müslümanı, uzaktan seyrederken biz, niyetlerine, abdestleri bulunup bulunmadığına, vakıf olamayız. Rükû yapıp yapmadıklarına bakarız. Ellerini bağlamış mı bağlamamış mı ona bakarız. Halbuki namazın aslı niyettir. 500 kere rükû yapsa her rekâtte, her rekâatta zamm-ı olarak bir hatim indirse, abdestsizse namaz değil o. Üstelik kafir olur abdestsiz kılsa bilerek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemde o mescitte onun namaz kıldığı yerde o adamları görseydi, Allah bildirseydi anlardı onun abdestsiz olduğunu. O da anlayamazdı. Neden? Çünkü abdest ve niyet gibi namazın orijinalinden olduğu halde önem arz eden, Bağlayıcı unsurlar, Allah ile kul arasındadır. Ama namaz onların sayesinde namazdır veya değildir. Bir Müslüman abdestli bir şekilde namaza dursa, Fatiha'nın da yarısını okusa, yine namazı namazdır. Abdestsiz birisi namaza dursa, Fatiha ile beraber Bakara suresinde okusa, yine namazı namaz değildir. Çünkü namazın özü, ruhu, abdestin üzerinde durur niyetsiz namaz jimnastiktir jimnastikten de ibadet olmaz bundan anlaşılıyor ki kardeşlerim biz maddi gözle izleyebildiğimiz şeyleri anlıyoruz ona namaz diyoruz bazı şeyleri izleyemiyoruz ama onun yokluğuna rağmen namaz var diyebiliyoruz. Allah'ta ise yok. Melekler onu namaz olarak yazmıyorlar. Çünkü abdest namazın olması gereken parçalarındandır. Namaza niyetle durmak namazı namaz yapan şeydir. Eğilip kalkmanın adı namaz değil ki. İbadetin adı namazdır. İbadette Allah'ın murad ettiği gibi yapılır. O zaman çok rahat bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Bazı şeyler bize göre mükemmel maşallah, nazar değmesin şeklindedir. Allah'a göre yok, yok. Kendi kendimizi aldatıyoruz. Camide şu namaz kılanlara baksana maşallah maşallah maşallah. Bir de Ebu Bekir radıyallahu anh Miraç gecesi böyle geldiğinde Efendimiz namaz kılarken görmüştür herhalde. Zannedersin abdestsiz camiye girdiği için çarpılacaktır adamın haberi yoksun senin. Senin haberin yok. Adam abdestsiz camiye gelmiş. Kastense tabi. Unutur insan abdestinin olmadığını Unutur, var abdestim zanneder. Allah gafur ve rahimdir o zaman. Hiç tereddüdümüz yok. Bile bile abdestsiz Müslümanların camisine geleceksin. Elini kaldırıp tekbir getirip namaz kılacaksın. Maazallah, maazallah. Bunu inadına yapan kafir olur. Abdest Allah'ın çok açık emri çünkü. Ama gözle, çıplak gözle laboratuvarda hiçbir yerde bunu biz keşfedemeyiz. Hiçbir yerde keşfedemez adamı 24 saat izledik biz hiç abdese gittiğini görmedik e belki adam 24 saattir bozmuyor abdesini bu örneği kardeşlerim anladıysak inşallah anladık bu örneği bir buçuk milyar dediğimiz İslam aleminin üzerine uyarlayın haç var Kur'an ile hacca gidiliyor hem de. Namazın da rükûü vardı, abdestsiz kılanın rükûü vardı. Ramazan'da, kolileri, hediyeleri, sadakaları, verecek yer bulunamıyor. Var elhamdülillah. İftarlar, Allahu Ekber, gökleri yere indirdik iftar için. Hele Ramazan olsun, şimdiden zaten hesaplar başlamıştır. Yedi yıldızlı oteller bile iftar etti, hamdolsun elhamdülillah. Altta, Meyhane üstte iftarhane. Şükür. Gidiyor işler. Gençler sakal bırakabiliyorlar. Düğünde keseceğim ama o zamana kadar sakallıyım diyor. Güzel. Her şey güzel. Nasıl namazın abdesti olmadığı için biz ölü namaz. Hatta dinden çıkarır bir namaz kabul ettik. İslam'ı da Allah'ın görmek istediği şekilde olmadığı sürece bu iftarlar, bu haclar, bu Kabe'nin görüntülerinin, fotoğraflarının duvarlarımızda asılı olması, bu kurduğumuz vakıflar, koca koca camiler, çift, 5, 6 minareli camiler, 40 haneli köyde 3 cami, görüntüleri abdestsiz namaz görüntüleridir. Bize göre mükemmel İslam geldi gidiyor bile. İslam ortada yok. E camiyi mi inkar edeceğiz? İmam hatipli sesinin varlığını mı inkar edeceğiz? Hayır. Adam namaz kılarken sakallıydı, sarığı da var, cübbesi de var, mükemmel namaz kılıyordu. Niye abdestsizdi adamın namazını sıfır saydık? Çünkü abdestsizin namazını Allah namaz demiyordu ondan. Allah namaza bir şart indirdi. Böyle kılarsanız ibadettir bu dedi. O böyle dediği şeye Rabbimizin yanaşmayan birisi namaz kınmıyor. Buna itiraz edemediğimiz gibi Allah Allah iman edenleri on binlerce, yüz binlerce ananın, babanın, farklı anne babanın çocuğu oldukları halde, kardeş görmek istiyor. Bu kardeşlik olmadığı sürece de, abdestsiz namaz gibi, kardeşliğin olmadığı toplumdaki Müslümanlık da, abdestsiz namaz gibidir. Anne ve babası aynı kardeşlerine, baktığı gözle, Beyazın siyaha, siyahın beyaza. Kuzeylinin güneyliğe, güneylinin kuzeyliye. Filan ırktan olanın öbür ırka. Anne baba bir kardeş gibiden daha da samimi bir şekilde bakmadığı bir toplum, İslam toplumu değildir. Olur mu bu kadar camileri nereye koyacağız? Nereye koyarsan koy camileri. E bizim vakıfların adı İslam vakfı. Kur'an vakfı olsun adam camide namaz kılarken kıbleye dönmemiş miydi İkisi de kıbleye dönüyordu İkisi de Allahu Ekber diye ellerini kaldırıp iftitaht tekbiri almışlardı niye bir tanesine bu üstelik gavur olacak abdestsiz namaz kılıyor dedin çünkü namazın ruhu abdesttir ruhsuz namaz iskelet namazdır İslam'da Adem'in çocukları olarak bütün müminlerin kardeş olduğu dinin adıdır. Irklar etkin olduğu sürece İslam yoktur. Sarığa sakala rağmen yoktur. Tam da bunun üstüne kaymak süren şey nedir? Kabe aynı, namaz aynı, oruç aynı, iftar sofrasında da yine beraberiz. Şirket kurarken de beraberiz. Ama benim mezhebimden olan daha iyi Müslümandır. Aslında öbürünün Müslümanlığı da tartışılır. Bizim mezhepten değil. Hanefi değil. E Hanefi olmayan da mı yaşayacak bu topraklarda? Allah herkese nasip etsin bizim tarikata girmeyi. Ya insanlar çok uğraşıyorlar ama yok onların tarikatı boş tarikat. Orijinal değil. Çin tarikatı o. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Ancak bu cümle, bu pozisyondan bizi kurtarabilir. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Muhammedur Rasulullah. Bizim vakıf, orjinal Müslümanların vakfı. Öbürleri çakma Müslüman. Bizim Yazarın kitabı okunduğu sürece senin Müslümanlığın işe yarar. La ilahe illallah. Nasıl abdestsiz namazı Allah. Kendisiyle alay edilmek gibi görüyor da, namazı abdestsiz bilerek kılana kafir muamelesi yapıyoruz. Birbirimize kardeş pençesi vurdurtmayan. Birbirimizi kardeş olarak göstermeyen Müslümanlıkta abdestsiz namazdır. Tıpkı onun gibidir. Irkımız ne olursa olsun, Mesleğimiz, Kimliğimiz nasıl olursa olsun, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah hepimizi tek renk, Tek boyda, tarağın dişleri gibi yapmadığı sürece ne insanlığımızda hayır var ne de Müslümanlığımız o Müslümanlıktır. Ve kardeşlerim. Şunu anlımızın önüne en iyi göreceğimiz yere yazalım. İslam günahsızlar toplumu demek değildir. Müminler toplumu demektir. Günahsızlık dünyanın kaderinde yoktur. İslam, Allah'a iman eden, ahirete iman eden, Muhammed Aleyhisselam'ı rehber gören, ama yer yer, zinanın da, kumarın da, hırsızlığın da, cinayetin de, olabileceği toplumdur. Çünkü İslam, insan toplumu kurar, meleklerden toplum kurmuyor, dolayısıyla bu sözünü ettiğimiz, kardeşliğimiz, tertemiz günahsız insanlardan oluşmuş, Müslümanların kardeşliği değildir, İçkicimizin, kumar oynayanımızın, filanca hatayı yapanımızın, Belki hırsızlık yapanımızın bile bu kardeşlik çatısı altında bulunduğu toplumdan söz ediyoruz. Binan Ali ekstra kaliteli Müslümanları toplayıp Bir numaralı kardeşler, diğerleri de defolu kardeşler değildir. Her şeye rağmen Ümmeti Muhammed'den olan herkes mümindir. Müminlik şartlarını koruduğu sürece de canımız kardeşimizdir. İmanımız budur bizim. Biri kumar oynayanları, öbürü zina edenleri, öbürü yalan söyleyenleri, öbürü siyasete bulaşanları, öbürü filanca hastalığı olanları. Atınca kendisinden ve ona alkış yapanlardan başkasını bırakmayanların toplumu İslam toplumu değildir. İslam o kadar büyüktür ki günahkarları da çatısı altında rahmetiyle tutan bir dindir. Önce bunu düzelteceğiz. Ve bunu düzeltirken de ailemizden başlayarak düzelteceğiz hayalimizdeki eşi rüyalarımızı süsleyen narin çocukları ve ailemizin diğer fertlerini öyle hısımlar öyle dünürler öyle kayınpederler öyle damatlar öyle enişteler ne yapıyorsun sen ya ne yapıyorsun sen ya peygamber aleyhisselamın medinesinde bile bu olmadı Bütün bu çarpık görüntülere rağmen, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkes kardeşimiz olacak. Yaramaz kardeş olur tabi. Eşkıya kardeş de olur. O Allah'tan hak ettiği, şeriatın ona takdir buyurduğu cezayı alır. Ayrı bir mesele. Hiç unutmayalım. İçki içtiği için, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine'sinde, içki içtiği için, sahabi olduğu halde, o arama bulaştığı için, cezalandırılan, sopa yiyen adama, bağırıp çağırdığında sahabiler, utanmaz adam, peygamberin sağlığında mescitte ne yaptın sen, böyle o rezillik olur muydu, yuh sana, diye hakaret edildiğinde, onu birisi sahiplendi hatırlıyor musunuz? Onu sahiplendi, ona avukatlık yaptı, o kimdi? Ne buyurdu o zaman, onu sahiplenen, bu adama, Niye bu hakaretleri yapıyorsunuz? Bilmiyor musunuz o beni severdi diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. O beni severdi diyor. Demek ki Muhammedun Resulullah diyen, Medine'de içki içmiş olsa bile cezasını çeker. Ama müminlerin kardeşidir. Bu da Allah'ın İslam'a yazdığı kaderdir. Bugün dünya üzerindeki onlarca etnik yapı, ırk, farklı kültürel kimlikler İslam çatısı altında bir araya gelmişlerdir. Bu kadar farklı renkli kültürlerin içinde bir arada durmanın bazı terörle bile sonuçlanabilecek sonuçları olabilir buna rağmen İslam'ın büyüklüğü Kur'an'ımızın ağırlığı ve cennet umudumuzun derinliği bizi bir arada tutabilmelidir tutacaktır da Allah'ın izniyle kafası küçük, basireti dar, ve peygamber mantığıyla düşünemeyenler de, sadece kendi tabelalarının, ışıklandırdığı bölgede kalanları, iyi Müslüman, gerisini de şu veya bu sebeple, ikinci sınıf Müslüman zannetmekle, sadece, kendilerini ana merkezden uzaklaştırırlar. Kimse bu dünyada, Allah'ın kullarını, Allah'tan uzaklaştıramaz. Kendisi geri geri gittikçe, cahiliye dönemine doğru gittikçe, onların uzaklaştığını zannediyordur. Filan Müslümanları, şu sebeple, bu Müslümanları da öbür sebeple, arkadaki Müslümanları şu sebeple, ileri doğru itip, hadi hadi hadi, hadi siz çok uzaksınız peygamberden diyenler, esasen kendileri geri geri, insanların ırklarına göre, renklerine göre çocuk sayısına göre mallarına ve forslarına siyasi kimliklerine göre değerlendirildiği cahiliye dönemine doğru ökçeleri üzerine geri gittiği için onları uzaklaştırdığını zannediyor ana merkez Allah'tır peygamberidir aleyhissalatü vesselam Kur'an tutucu tutkalımızdır bizim uzağa attığını zannedenler gerildikleri için geride kalmışlardır eksen Allah'tır, kitabıdır, peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetidir, ve bu Allah'ın, Adem aleyhisselamdan beri, hak ve batıl planı yapmasının, sonucu olan kaderidir, müminler kardeş olacaklar, bu kardeşliğimiz, birbirimizin, cennet teminatıdır aynı zamanda, Kardeşliğimiz zayıfladıkça abdestimiz bozuluyor. Bozuk abdestlerle, Kıldığımız namaz ne kadar Allah için yapılmış bir ibadetse, Zedelenmiş kardeşliklerle de, Yaşadığımız Müslümanlık o kadar Allah için Müslümanlıktır. Biz, Bu Müslümanlık takvimini, Hanımlarımdan birini boşaayım da iddeti bitince sen evlenirsin diyen adamlarla başlattık. Şimdi takvimimiz evlenecek iki gencin arasına dedikodu fesat sokarak onların evlenmeden boşanmalarını ortaya çıkaracak fitne ve fesatla dolduysa başlangıçla mevcut arasında uçurumlar var demektir. Kardeşliğimiz zedelendiği sürece, birbirimizi ırkımızla gördüğümüz sürece, birbirimize puanlamayı tarikatımıza, vakfımıza, mezhebimize göre yaptığımız sürece, hanefi mezhebi filan mezhepten daha eftaldir. Onlarınki de inşallah namaz sayılır artık. Onlar Şafi'ye göre kılıyorlar. O <gülüyor> Hadi onlar da olsun bakalım. Fena değil. Hele Hanbeli ise zaten ne işi var camide? Dediğimiz sürece, hey adam, adam, abdestin bozuldu senin. Hem de caminin içinde bozuldu. Sen hala tekbir getirip namaz kılıyorsun. Deriz. abdesti bozulmuş bir kişi camide var bin kişi namaz kılıyor birisinin abdesti bozuk kural buydu e herkesin abdesti bozuksa camide e bari toptan bunlarınkini kabul edelim mi diyecek melekler kökten abdestsiz cünüp bunlar o zaman ha bir kişinin abdesti bozuk onun namazı olmayacak ha camideki herkesin abdesti bozuk Şimdi herkes, kardeşliği zedeleyecek şey yapıyor diye, Allah'ın bu büyük hükmü, tehet mi geçilecek? Herkes, hemşerisine tutunuyor. Herkes kendi adamını koruyor diye, Allah'ın bu derin hükmü, İslam'ı İslam yapan, Yahudilikten farklı hale getiren, bu, bu anlayış olmamalı mı şimdi? Yahudilik aile dinidir. Anadan geçer. İman ederek kimse Yahudi olamaz biliyorsunuz. Anası Yahudi olması lazım. Çünkü ırk dinidir. İslam'ı da böyle mi yapmayacağız biz? Herkes memleketlisine sahip çıkıyor. Ama senin bilmediğin bir şey var. Adama sahip çıkıyorsun adam satıyor seni sonra. E, Peygamber aleyhisselamı da sattı münafıklar. Kaderi bu insanlığın. Arkadan vurulmak bu dünyada kaderdir. Tedbirini alırsın. Ciddi davranırsın. E, ne yapalım? Ölüm var. Hastalık var bu dünyada. İslam, kendisine iman edenleri kardeş yapma dinidir. Tıpkı abdestsiz namaz olmadığı gibi kardeşliğin ceryan etmediği bir toplumda da İslam yoktur. Olamaz. Olamaz. Köleler efendilerinin sofrasına oturduğu zaman İslam İslam'dır. En büyük ibadetimiz olan namazda koltuk numaraları yok. Biletler hep aynı camide. Köleler, işçiler, zenginler, fakirler, herkes camide birinci saf için yarışan insanlardır. Eğer toplumlarımız, yaşadığımız toplumlar başka şey olduysa, Allah'tan uzak olduğumuz için öyledir. Müslümanlığımız, Hayalet Müslümanlığa dönüştüğü için böyledir. Bu kardeşliğimiz de kesinlikle kağıt üzerinde bir kardeşlik değildir. Birbirimizin canı, birbirimizin malları ve birbirimizin onuru. Bu üç şeye sahip çıktığımız sürece kardeşlik vardır bir buçuk milyar Müslümansa dünyada, ben bir buçuk milyar can taşıyorum demektir. Benim canım, bir buçuk milyardır. Bunlardan üçü öldüğü zaman ben öldüm demektir. Yemen'de patlayan bomba, beynimin içinde patlamalıdır. Bengaldeş'te, sel olduğu zaman, benim sekizinci katta oturuyorsam bile, evimin içinden akıyor olmalıdır o sel, kardeşiz çünkü, o, bana bir şey olduğu zaman böyle yapmamıştı ama, olsun, o bana, karşılık versin diye değil ki bu, Rabbim istiyor diye böyle, ben camide namaz kılıyorum, Mısır'dakiler kılmadı ben de şimdi kılmam diye protesto mi edeceğim Bana ne onların namazından Bana Rabbim namaz kıl dedi ben kılarım Mısır'dakiler kılmamış Nijerya'dakiler kılmamış bana ne Nijerya'dakiler Mısır'dakiler Emperyalist diyormuş bana Osmanlı yüzünden Biz de onlara kardeş mi diyeceğiz şimdi evet O namaz kılmadı diye ben onu yok sayıyor muydum ben de protesto ediyor muydum namazı? Ben onun için kılmıyorum ki. Allah için kılıyordum. Kardeşliği de ben onun için yapmıyorum ki. Allah için yapıyorum. Karşılığını Allah'tan beklerim. Nijeryalı'dan, Mısırlı'dan ne bekleyeceğim ki ben? Kör körün nesinden görecek? Meselemiz bizim, namazı Allah'ın emri kabul ettiğimiz gibi, tıpkı namazı nasıl Allah'ın emri kabul ediyorsak, o şekilde kardeşliği de Allah'ın emri kabul edip etmememe meselesidir. Araplar, çok turistik çalışmalar yapıyorlar, ticarın durumu iyi, onlar geldi mi, birlik eşya beşe satılıyor nasıl olsa, Arap kardeşlığı İslam kardeşlığı böyle bir şey asla böyle bir şey değil İslam kardeşlığı asla böyle bir şey değil buna ticari kardeşlik denir İslam kardeşliği denmez İslam'ın gücü kesinlikle bütün müminleri annelerinden doğmuş kardeşleri gibi Kardeş yapma gücüdür. Bu kardeşliğin, pratik olmasına engel tavırların sahipleri, ırkçılığı geliştirenler, siyasi sorunları büyütenler, ticari menfaatlerini dinlerinin önüne geçirenler, bazı özel sorunları evrensel boyuta taşımak isteyenler, Cami kapatanlar kadar suçludurlar Allah katında. Ha, camiler kapandı, Müslümanlar namaza gelemediler, ha da, Müslümanların kardeşliği gerçekleşmedi. İkisinde de Allah'ın muradı kalkıyor ortadan. Namaz kılınmadığı, ezan susturulduğu zaman da Allah bu işten razı değil. Müminler birbirlerine, düşmanca baktıkları zaman da, Allah bundan razı değil. Her şeye rağmen, mümin olarak, birbirimizin can parçası olduğumuzu, bilmemizi ve bunu pratiğe dökmemizi istiyor Allah. Kardeşlerim, mümin kardeşlerim, Resulullah, benim Resulümdür, peygamberimdir diyen kardeşlerim aleyhissalatü vesselam. Ne buyurduysa peygamber haktır diyen kardeşlerim, Belki de şenlik olsun diye kutlu doğum çalışması yapmış olan kardeşlerim O doğan doğumuna kutlu şenlikler yaptığımız peygamberimiz ne diyor biliyor muyuz? Ya da hiç düşündük mü bunu? Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadisi şerifi yüzlerce defa duymuşuzdur Bir kere bu mantıkla düşünelim ama Keşke bir kere duysaydık da şu etnik sorunlar yüzünden birbirine kılıç kuşanan Müslümanların camilerinde bile farklı düşüncelerden farklı ekollerden dolayı birbirlerine neredeyse selam vermeyecek hale gelişlerinin şeytana ne kadar hizmet ettiğini Allah'ın rızasından bizi ne kadar uzaklaştırdığını bir kere anlasaydık keşke. Ne buyuruyor? Sizden biriniz kendisi için sevdiğini kardeşi için de sevmedikçe iman etmiş olmaz. İman etmiş olmaz. Ben şimdi sizinle hayali bir dünyaya geçiyorum. Hiç Olmamış bir şey kabul edin. Olmaz da zaten böyle bir şey. Ben anlatayım ama. Hani cinler aleminde filan olur belki. Bizde olmaz. Duydum ki, belediye, köyün yamacından yol geçirecekmiş. Orada da elli dönümlük bir yer var. İhtiyar bir kadının, Sanal ha, böyle bir şey olmaz dünyada. Ben bu haberi duydum. Köyde iş adamları filan var. Onlara söylesem hepsi gider o arsayı alırlar. Çaktırmadan o kadını bulup elli dönümü üzerime geçireyim. Yol da oradan geçsin. Biz de hiya olalım. Kendim için ne istedim? bu arazinin üzerinden yol geçecek, bu arazi değerlenecek, ben, bu araziden, kaymaklanayım, haram değil bu, çalmayacağım, çırpmayacağım, gasp etmeyeceğim, ticari bir kurunazlık yapacağım, ama, orada şufa hakkı bulunan, yanı başındaki, yanı başındaki, Arkadaki arazilerin sahipleri var. Onlar duyarsa, o yaşlı kadın bunu çakar, kırka satacaksa altmışa satar. Karıştırma sağa sola. Kimse duymasın. Al, onlar çok arsa istiyorlarsa satarsın üç katına canım. Arsayı yemeyeceğin yesen. sen. Ne demişti Peygamber aleyhisselam efendimiz? Sizden biriniz, kendisi için sevdiği şeyi, Kardeşleri için de sevmediği sürece iman etmiş olamaz demişti. Ama arsanın tapu töreninden sonra bir iftar programına diyeceğim yok hani. O iftar verilir tabii fakir fukaraya. Kurban da kesilebilir, çok iyi olur. Arazi uğurlu arazi olur kurban kesersek. Değil. İslam bu değil. İslam bu değil. Hangisi İslam? Siz Mekke'den... Eliniz boş geldiniz. Şu gördüğün büyük bahçe, dedelerimden bana kalmış hurma bahçesidir. Yarısı senin, yarısı benim. Hadi Allah bereket versin, buyur ek burayı diyen adamların İslam'ı İslam'dır. Müslümanlık onların Müslümanlığıdır. Bizim Müslümanlığımız, işte böyle Müslümanlıktır. Ama, filanca, Hacı olduğu halde böyle yapmamıştı. Bu sahabiler de hacı değildi. Hac farz değildi böyle yaptıkları zaman. Allah onlardan razı olsun. Hac farz değildi. Hacı Ebu Bekir değildiler böyle yaptıkları zaman. Hacı Saad bin Uba'de hiç duymadık bu dünyada. Saad bin Uba'de radıyallahu anh duyduk hacı saat duydunuz mu hiç hacı Ömer var mı onlar kulluklarını Allah için yaptıkları şeylerini yüreklerine gömdüler kartlarına yazmadılar ve yaptıkları şeyler Allah'ın razı olduğu işler oldu kart vizitlerinde sadece babalarının onlara verdiği isimler vardı Allah'ın verdiği sıfatları ahirete sakladılar. Mümin, mümine kardeşliğini göstermediği, ispat etmediği sürece Allah'ın rızasından uzakız kardeşlerim. Kimse haccıyla avunmasın. Haccı borcuydu zaten. Ramazanda iftar yetmez. Yıl 12 aydır. sen sadece bir ayı, o bir ayında bir gününü, bütün 365 günü kapatacak bir çalışma olarak göremezsin. Müminlerin, kardeşliği, ve bu kardeşliğin gerçekleşmesi, hangi fedakarlığı gerektiriyorsa, yapılacaktır. Bu kardeşliğimiz, ciddi bir şekilde imanımızla bağlantılıdır hem Kur'an müminler kardeştirler diye damgalıyor hem de Peygamber Aleyhisselam Efendimiz başka türlü iman etmiş olamazsınız diyor şeriatımız ırklarınızı yok sayın demiyor beyaz derillere siz siyah sayın kendinizi demiyor siyahlara siz topraksınız demiyor ama Allah'tan bu peygamberinden daha değerli bir isim olmayacağı gibi İslam'dan daha üstün bir vasfınızda olmasın diyor tıpkı amcan halan dayın teyzen senin canın akraban ama hiçbir zaman anan baban değil olduğu gibi. Dayın dayın, amcan amcan, halan öp ayağını, hiçbir zararı yok. Ama ana değil, ana başka, baba başka. Sümükleri akan bir ihtiyar da olsa, baban yakışıklı amcandan daha değerli, senin baban çünkü. Felçli de olsa senin baban. İslamlık çatımız, ana babamız gibi bizim. Irklarımız, sosyal ve siyasi kimliklerimiz, amcalarımız, dayılarımız, yeğenlerimiz, kuzenlerimiz, uzaktan akrabalarımız gibi. Çünkü onlar fani, İslam bakidir. Çünkü öldüğümüzde, Rabbimiz bizi yeniden karşısına diktiğinde, ırklarımızda göre değil, Adem'in çocukları ile dirilecek. Adem'in de iki türlü çocuğu olacak, cennetlikler ve cehennemlikler, cennetin vizesi de İslam olacak. Ne Türkler bir karış önden gidecekler, ne de Araplar sağdan girecekler cennete. Müminler gidecek. Dirilirken biz, Türk gençleri olarak dirilmeyeceğiz. Belki de Kureyş'in nice genci, Kureyş'in içinde o cehennem çukuruna düştükleri için ağlayıp sızlayacaklar. Mümin olarak dirilenler kurtulacak. Mekke'den de mümin dirilen kurtulacak. İstanbul'dan da mümin olarak dirilen kurtulacak. Başka bir vasıfla kimse dirilemeyecek kıyamet günü. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, böyle bir toplum bıraktı gitti veda hutbesini irad ederken de en çok korktuğu şeyin bu çatıya zarar verilmesi olduğunu hatırlatarak gitti ne buyurdu benden sonra birbirinizin boynunu vurmanızdan korkuyorum buyurdu kardeşlerim iki noktaya dikkat etmek istiyorum birincisi Şimdi bu tip şeylerden söz ederken, pek çoğumuz elhamdülillah Allah razı olsun, iyi ki böyle bir şeye bulaşmadık ha. adamlar İran'da, Irak'ta, Suriye'de nasıl birbirini öldürüyorlar, elhamdülillah bizde alakası yok, hamdolsun ya, diyorlar ya, tuzak no bir, bu birinci tuzağı şeytanın, neden? Oradaki Müslüman, öbür müslümanı katlediyor. Dövüyor. Malını gasp ediyor. Suç mu bu? Suç. Buna karışmadığı halde bunu sempati ile karşılayan onun ortağı mı değil mi? Allah niyetlere göre değerlendirmiyor mu? Yatağında ölen pek çok kimsenin şehit sevabı yazmadım Allah. Yazdı çünkü niyeti şehit olmaktı. Peygamber aleyhisselamın yanında, kılıç kuşanıp şehit oldu zannedilen adam, cehennem kütüğü demedim efendim sallallahu aleyhi ve sellem, çünkü niyeti evinde oturmaktı, başka şeydi adamın. Hiçbir Müslümanın kanına bulaşmadığın halde, kana bulaşılmasına sessizlik de kandır. O da kırmızı renktir. Ümmeti Muhammed'in kardeşliğinin zedelenmesine karşı sessiz kalmak, Kardeşliğin ihya edilmesi için gayret etmemek de suçtur. Ha filanca adam caminin musluklarını kapatıp milletin abdestsiz kalma nedeni oldu. Ha da o adam abdestsiz namaz kıldı. Bu belki daha da suçlu. Abdestsizliğin nedeni olacak işi yaptı çünkü. Ümmeti Muhammed blok olarak kainat ümmetidir. Hiçbir yerdeki kan... Hiçbir yerdeki zulüm sadece oradakilerden değildir. Bunun altyapısına yardım eden herkes suçludur, vebal altındadır. Kardeşliğimiz namazımız gibi korunmak ve yaşatılmak durumundadır. Bu birinci nokta. İkincisi kardeşlerim. Kur'an'ımız... Kardeşlikten söz ediyor. İçi doldurulmamış kardeşlik, kaç para eder Allah aşkına ya? Sadece, nefis muhasebesi yapalım. Rabbimin huzuruna giderken, tehlikeli bir şekilde gitmeyelim. Düşünmemize yardım etsin diye bir örnek zikretmek istiyorum. Kardeşlikten ne anlıyoruz mesela? Allah'ın cennet vaat ettiği, sevaplar vaat ettiği, kardeşlikten ne anlıyoruz? Yardım etmek, dövmemek, vurmamak, kırmamak, evi yanarsa maazallah, sele giderse toplanıp ev yapmak, bizim akrabadansa iş bulmasına yardım etmek, tabi bizim akrabadansa, mesela bizim derneğimizi vakfımızı daha önce desteklediyse onun çocuğuna iş bulmak da vacip ve bizim görevimiz tabi. Bunlar abdestsiz namaz kılmak kadar yanlış işler. Bir uç noktayı beraberce zikredelim. Allahu Teala Alemran suresinin 134. ayetinde kulum kulum kime dediğini söylüyor. Hacı efendiler, namaz kılanlar, hafız efendiler, hoca efendiler, saymıyor. Zaten Müslüman onlardır. İyi kul kimdir? Dikkat ediniz. وَالْكَاذِم۪ينَ الْغَيْضَ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ Onlar, kinlerini içine gömerler ve insanları affederler bu iki şey kinini nefretini içine gömmek dışa kusmamak ve haklı olduğun gün affetmek kardeşlik bu iki şeyin üstünde duruyor zaten Kardeşlik de budur zaten. Sana yapılanları, temcit pilavı gibi sayıp durduğun zaman, yüzüne vurduğun zaman, ve eline güç geçtiğinde, sen haklı çıktığında affetmediğin zaman, cinayet işlediğini düşünmüyorsun sen. Gerçekten de cinayet işlemiyorsun. Ama kardeşliğin yeşermesini de engelliyorsun. Çünkü senin affetmemen, 20 sene önceki hatayı yüze vurman, nesilden nesile hata taşıman demektir. Kin kökleşiyor. Kavgalar derinleşiyor. Kavganın ve kinin derinleştiği yerde kardeşlik yeşermiyor. Ayrı kodları büyüyor. Şimdi biz abdestsiz namaz kılanın aslında kılıyor göründüğü halde namaz kılmadığını, bilakis büyük suç işlediğini ama camide biz onu namaz kılarken gördüğümüzü bu açıdan düşünelim. Bir, aile içinde eşlerin kin beslemesi birbirlerinin hataları üzerine yatırım yapması şu kadar zaman geçmiş bir hatayı affetmemesi aile içinde ebeveynin çocuklarının hatalarını affetmeyip dosyalaması onu ileride konuşmak üzere hesabını sormak üzere biriktirmesi hısımların birbirine bunu yapması apartman komşularının böyle davranması her ne kadar biz Cuma namazında camiye gidiyorsak da, şeytanın rahatsız olmayacağı cumaları kıldığımızı gösteriyor. Neden? Nasıl olsa camiden çıkınca, o nefretle yine kardeşime bakacağım ben. Eğer o bana kızıp aynı camiye gelmem demediyse tabi, camiyi bile değiştirebilir küsüz çünkü o zaman biz alt yapısını oluşturmadığımız bir arada durmak için gereken yatırımı yapmadığımız kardeşlikten dolayı mesulüz Allah katında burada bir noktaya getirmek istiyorum sözümü kardeş olalım Kardeşlik duaları yapalım dan önce. Kardeşliğimizin dikenlerini koparalım. Aramıza etnik kimliğimiz, ırklarımız, ticari menfaatlerimiz veya sosyal yapımız aramıza girmemeli. Elbette bu kardeşliğimizin Su karşı da tedbirli olmalıyız. Enayi de değiliz müminiz. Müminiz de enayi değiliz. Müminiz elhamdülillah, Müslümanız. Ensemizi uzatmayız kimseye. En fazla bir kere kandırılabiliriz. İkinciye tedbirimiz vardır. Çocuklarımıza Namazı abdesti öğretir gibi artık mümin toplum olmanın içini dolduracak şartları da öğretmeliyiz. Bizim köyümüz değil müminlerin köyü demeliyiz. Müminlik öne çıkarılıp kollandığı zaman Allah'ın rahmeti inecektir. Dünyada o zaman cennete gitmenin hazırlığı yapılmış olacaktır. Birbirimize karşı ticari rakip gibi baktığımız sürece de Allah'ın rahmetinden çok uzaklarda olacağız demektir. Değerli kardeşlerim hepimiz için ibretlik bir sahneyi sizinle paylaşıp Rabbimin rahmetine sığınmak istiyorum. Hicretin 17. senesinde, Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın, Müslümanların halifesi olduğu bir zamanda, Ebu Ubeyde Tübnül Cerrah radıyallahu an, Müslümanların ilk isimlerinden birisi. Ömer bin Hattab, Ebu Ubeydi bir ordunun başkanlığında ya yani bir ordunun komutanı olarak Şam bölgesine göndermiş. Amwas denen bir kasabada müminlerin ordusu çoğu sahabi, diğerleri tabiinden Ebu Ubeyde bin cerrah gibi büyük bir sahabinin komutasında cihat için hazırlık yaparken Vebaya yakalanmışlar. Yeni nesil belki veba kelimesinin ne manaya geldiğini bilmez. Veba şimdiki kimyasal silahlara benzeyen tabi bir afet. Bir köye hastalık olarak bulaştığında bir ay iki ay içinde köyde canlı bırakmıyor. Tıpkı kimyasal silahlar gibi. Eskiden insanlık bununla ciddi bir şekilde boğuştu. Hala dünyanın farklı yerlerinde şu bu hastalık adıyla çıkıyor. Buna genel adıyla veba deniyor. Bir yere girdiği zaman işte üç tane beş tane insan ölüyor. O günkü teknolojiyle de şimdiki teknolojiyle de bu önlenemiyor. Tedbiri alınabiliyor önceden ama önlenemiyor. Yani çıktığı zaman büyük bir afet. Mümkün olduğu kadar vebanın girdiği mıntıkada giriş çıkışlar durduruluyor ki hastalık sağa sola taşınmasın diye. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'a haber gelmiş. Ebu Ubeyde'nin ordusunda veba oluştu. Bu ne demek? Oradaki 4-5 bin kişi ölüp gidecek demek. Hepsi ölecekler. Ömer çok heyecanlanmış radıyallahu anhum Cemian. E, Ebu Ubeyde çok değerli biri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin can süper dostlarından biri. Cennet müjdesi almış bir adam. Büyük bir deha adam. Ömer bin Hattab düşünmüş ki, orada kurtuluş yok, bari komutanımı Medine'ye alayım, bir kişi bir kişidir, yeni bir orduyla tekrar Ebu Ubeyde'yi Ubeyde gönderirim demiş. Kardeşlerim, hepimiz için, Müslümanlığın ilk örneklerinden muhteşem bir örneğe dikkat ediniz. Katibine yazı yazdırmış, Ebu Ubeyde'ye hitaben Ömer, mektubunda şunu diyor, Ebu Ubeyde, Medine'de çok sıkıştım çok acil bir şekilde bu kağıdı alır almaz sen katlamadan kağıdı atına bin bana gel Medine'de sana ihtiyacım var diyor Ebu Ubeydi'ye şimdi tabi burada küçük bir dipnot koymam lazım niye böyle bir şey diyor çünkü Ebu Beydiye cihadı bırak gel nasıl diyeceksin sen itaat etmez bu emre Cihat bırakılır mı? Mektubu okumuş İbn-i Kesir'in El-Bidaye ve Nihaye isimli kitabında hayretle okunabilir kardeşlerim. Mektubu okumuş, ah Ömer demiş, Allah seni affetsin. Bu bir tuzak, bu bir tuzak Ömer demiş. İlk defa müminlerin emirine itaat edemeyeceğim haberin olsun o mektubu getirene bunun bir kenarına yaz demiş. Ya emiral müminin, bu emrine itaat edemem senin. Burada benim mümin kardeşlerim ölümle pençeleşiyorlar. Allah onlara ne yapacaksa bana da onu yapıncaya kadar beklerim ve sana gelemem kusura bakma demiş. Diyecek bir söz bulamıyorum kardeşlerim. Bunlar Müslümandılar ve Rablerine böyle gittiler. Buradaki mümin kardeşlerime Allah ne yapacaksa onu da bana yapana kadar bekleyeceğim ben. Ey iman be! Ey iman yahu! Ey göklere kadar yükselmiş iman sahibi adamlar! bir de Müslümanların desteğiyle belediye seçimi kazanmış ve belediyenin hiçbir ihalesini öbür Müslümana duyurmayan Müslüman kardeşler, bu ihaleyi almadan Medine'ye, Umre'ye gitmem diyenler, karşılaştırırsa Allah bunları, ne gülünç tablolarla karşılaşacağız kıyamet günü. Ah Ebu Bey de, ne yaptın sen böyle? Allah senden razı olsun ama ne yaptın böyle? Ne yaptın ya? Bu ne çıtaydı ki bunu böyle açtın sen ya. Ah Ebu Bey'de. ah Ömer. Çok yüksekten bir İslam trendi kurdunuz. Hiçbir belediye yoktu sizin zamanınızda. Hiçbir ihaleye girmezdiniz. Allah onlardan razı olsun. Şerefli ve kıyamete kadar bağrımızla övüneceğimiz bir tarih bırakıp gittiler bize. Kardeşlik hangi kardeşlik be? Kardeşlik onun onların yanında geride kalırdı. Kardeşliği açtılar. Kardeşliği açtılar. Allah buradaki kardeşlerime ne yapacaksa. Onu bana yapına kadar bekleyeceğim burada dedi. Emirül Müminin Ömer'e ilk itirazı Ebu Beyde'nin. O mektup Ömer'e gelmiş. Onu okuyunca ağlamaya başlamış. Herkes biliyor tabii Ebu Beyde'nin postacısı geldi. hiç hıçkırık çıkmış. Ya Emirül Müminin ne oldu Ebu Beyde öldü mü yoksa demişler. Ölmedi ama demiş ve susmuş. Çünkü Ömer mağlup oldu bu işte. Kazanan Ebu Bey de oldu. Mümin kardeşlerim, abdest namazın ruhu ise, bizim İslam toplumumuzun ruhu da kardeşliktir. Abdesti bozulanlar, acilen abdest alıp namaza dönmeleri gerektiği gibi, kardeşliği bozulanlar da istiğfar edip, Rablerine dönmelidirler. Aksi takdirde adımız İslam toplumu, pratiğimizde boş toplum olur. O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbihi ecmi'in velhamdülillahi rabbil.